...Kur'an Kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili ve muhterem dinleyiciler programı takip eden arkadaşlarımızın yakınının bilemeyeceği gibi birkaç haftadır iktisatla ilgili Kuranda iktisat kavramı ile ilgili değerlendirmeler yapıyorduk. Bugün e, İslam iktisadının önemli bir e, yasağı olarak e, faizsiz e, esasına dayandığını biliyoruz İslam'ın e, işte yasak olarak e, faizi e, ele alacağız ve iktisat konusunda ve İslam'ın e, insan ve insanın ihtiyacı konusunda e, halal ve haramlara dikkat etmede günümüz Müslümanının belki ihlas ve takva zayıflığından, iman eksikliğinden kaynaklanan bu problemini e, değerlendirmeye, deşmeye çalışacağız. Evet, aslında hepimiz biliyoruz ki faizci bir sistemde yaşadığımız için, Allah faizin gelirini mahvediyor, sadakaları artırıyor. Bereketlerini mahvettiği gibi nice insanın hemen her sene bazen de birkaç defa bankaların hortumlanması, içinin boşaltılması vesilesiyle faiz geliri bekleyen insanların maddi ve manevi nice kayıpları, endişeleri, sıkıntıları, problemleri oluyor. Bırakın ahiretteki cezasını dünyada bile faizden gelecek diye e, düşünülen madde artımı insanın maddesiyle birlikte daha nice değerlerini mahvediyor. Huzursuzluğu daha dünyada avans olarak e, yaşıyor haramları önemsemeyen insan. O yüzden faiz... Zengini daha fazla zengin yaptığı gibi fakiri de daha fazla fakir yapar. Olan yine orta halli veya fakir insanlara oluyor. Zenginler rantçı dediğimiz paradan parayı kazanan insanlar İslam sisteminde bunların gayrimeşru kazançları mümkün olmadığı gibi kapitalist adı verilen e, şahsiyetlerin kapitalizm denilen maddenin paranın yüceltildiği ve ...ideoloji olarak... ...yönetim biçimi olarak uygulandığı yerlerde... ...nice insanın... ...haklarının... ...alın terlerinin... ...kazançlarının... ...birkaç kişinin eline... ...geçtiğini... ...ve faizin... ...nice zulümlere sebep olduğunu... ...herhalde hepimiz biliyoruz... ...evet... Faizle alışveriş yapan insan e, özellikle büyük tüccarlar bankasız iş yapmadığı için her şeyi kredi karşılığında alıyorlar ve kredi karşılığında yüzde lerden daha fazlaya aldıkları parayı malın sermayesi olarak vatandaşa yüklüyorlar ve söz gelimi bir pamuk tüccarı e, kredi çekerek ...faizle aldığı parayı... ...pamuğu alırken... ...kullandığından dolayı... ...söz gelimi 100 milyarlık... ...pamuk almış olsa... ...eğer %50'den faiz almış olsa... ...kredi almış olsa... ...150 milyara mal ettiğini kabul edecek... ...ve elinden çıkartırken... ...mal ettiği... ...yani kredi faizini de... ...katarak... ...söz gelimi 170 milyara satacak... ...yani... %20 kar edecek adam 100 milyarlık maldan 120 milyara satarak aradan çekileceğine bankadan aldığı kredi faizini de yükleyerek %50 vatandaşın sırtına bindirerek satmış oluyor. Söz gelimi ondan alan daha büyük bir tüccar yine banka kredisiyle aldığı için %50'yi de onun koyduğunu düşünün. Sonra işte kumaş oluncaya kumaştan Konfeksiyoncuya geçinceye kadar bankayla iş yapanlar hep banka kredisini kardan önce mal ettiği ana paraya kattığı için söz gelimi 10 milyona elbise giyecek vatandaş faizden dolayı 30 milyona ancak bir elbise alabiliyor. Dolayısıyla vatandaş her ne kadar ben bankayla iş yapmıyorum, faizle iş e, yapmıyorum demiş olsa bile örtülü faiz kabul edilen piyasadaki hemen her büyük iş verenin, büyük iş yapanın faizle alışveriş yaptığından dolayı bunun vebalini de en azından dünyevi riskini de zam olarak pahalılığını da vatandaş çekmiş oluyor. O yüzden... Her türlü faiz fakirlerin ve orta halli insanların dünyevi olarak maddi olarak da zararlarındadır. Tabii ki uhrevi zararlarını bütün Müslümanlar her şeyden öne çıkartıp önemsemek zorundadırlar. Ee, İslam'ın yaşanmadığı bir düzendeki sadece faizin e, olup olmaması ile meselelerin halledilmesi beklenemez ve İslam... E, kendi dışındaki düzenlerin problemlerine çözüm bulmakta zorunda değildir ama faizin e, Avrupa'daki e, yerleşmiş kapitalist düzenlerde bile zararının görüldüğü için en az faiz oranlarına indirgendiğini ne kapitalist ne de başka düzene sahip olamayan ikinci dünya üçüncü dünya ülkeleri denilen geri bıraktırılmış faizci düzenlerle sömürülmüş İMF'nin dünya para fonlarının veya dünya bankalarının e, ki bunlar büyük e, faiz sistemleridir. Büyük bankerlerdir. Onların güdümüne girmiş ülkelerdeki vatandaşlar da her yıl ödedikçe daha fazla artan faiz borçlarını e, ekonominin en büyük kamburu olarak göreceklerdir. Ve işte devlet olarak da vatandaş olarak da faizciler faiz vesilesiyle orta haldeki insanları alabildiğine sömürecek, fakirleri daha fazla fakir hale getireceklerdir. Müslümanlar alternatif ortaya koyamadan faiz gibi dal budak salmış, köklü cahiliye kurumlarına karşı çıksalar da pek bir fazla anlamı olmayacaktır. O yüzden özellikle İslami cemaat ve cemiyetlerin, Etrafında insanları faizden yasaklamak için sadece haram diyerek tebliğ görevlerini yerine getirecekleri beklenmemelidir. Yani <gülüyor> her türlü fedakarlıkları öne çıkartarak Karzı Hasan müessesesini, zekatı tümüyle toprak ürünlerden ve en güzel şekilde Dağıtılması usulüyle cemaatin e, ve diğer insanların yardımlaşma fonlarını e, oluşturarak e, yani değişik İslami alternatifleri ortaya koyarak yardımlaşma sandıkları gibi özellikleri kendi bulundukları yerlere yaygınlaştırarak faize karşı çıkma imkanlarını e, elde etmiş olurlar. Ee, İslam'ın prensiplerinden bir tanesi odur ki bir şeyi güzeliyle, helalıyla değiştirerek engel olmak e, İslam'da tavsiye edilmiş. Yoksa alternatif ortaya koymadan sadece bazı şeylere haram diye karşı çıkmanız pek bir netice veremeyecek. Belki sadece samimi Müslümanlar bir sürü fedakarlıklarda bulunarak bu haramlardan kaçabileceklerdir. Ama kalabalık kitle faizi Almaya ve vermeye devam edecektir. O yüzden Müslümanlar e, mutlaka cemaat ve cemiyetlerindeki e, kuruluşlar vasıtasıyla veya diğer oluşturabilecekleri imkanlarla İslam'ın alternatif modellerini en güzel şekilde örnek olarak yaygınlaştırarak bu tür haramlara karşı çıkabilirler ve köklü bir şekilde mücadele edebilirler. Sayın dinleyicilerim faiz Kur'an'da Allah'ın başka yasaklara karşı kullandığı üslup ve tavırdan çok şiddetli bir tavır ile yasaklanmıştır. Allah faizi Bakara suresinde 276 ve ondan sonraki ayetlerde yasaklarken çok sert üslup kullanmıştır. Dolayısıyla faizin cezası suçunun oranında çok büyüktür. Kur'an bu suç ve cezanın büyüklüğünü bazı çarpıcı ifadelerle belirtir. Bunlardan bir tanesi daha insan kabirden kalkar kalkmaz cezasının faiz suçundan dolayı cezasının çok çirkin bir şekilde e, verildiğini görecektir. Şeytan çarpmışa dönecektir insan. Hem dünyada şeytan çarpmış gibi şeytanın e, en önemli ekonomik prensiplerinden biri olan e, paranın çarptığı insan olacaktır. Hem de e, kabirden kalkar kalkmaz bu şekilde cezalanacaktır. Kur'an-ı Kerim Bakara 275. ayette faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmış birer mecnun gibi olmaktan başka türlü kalkmazlar, kalkamazlar buyuruyor. Bu hem kabirden kalkmak için hem de dünyevi e, yaşayışında şeytan çarpmış bir insanın durumu e, faiz için Allah'ın uygun gördüğü bir benzetme olarak değerlendirildiği için anlaşılmalıdır. Yine Peygamberimiz bir hadisinde, yediği faizler miktarınca insanın karnına ateş doldurulacağını e, ahiretteki ceza olarak ifade eder. Yine Kur'an-ı Kerim'de faizle uğraşan kişilere verilecek cezanın bir tanesi, bu faizden elde edeceği gelirin, bereketini görememesidir. Onun sadece faizden aldığı geliri değil, karıştığı faizle harama bulaştığı malının diğer paranın da haramlaştığı için bereketi kaldırılacaktır. Kur'an-ı Kerim bunu şu şekilde ifade eder. Yamhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizin bereketini tümüyle giderir. Faizden gelen geliri mahveder buyuruyor. Yani bu yolla kazanılan mal ve paranın bereketini de o mal ve paranın artması gibi değerlendirilecek hususları da Allah yok eder. Bu bereketin kaldırılması elde edilen o fazlalıktan istifade edilememesi şeklinde alimlerce tefsir ve tevil edilmiş. Ne faizci kendisi, ne evladı, ne de başkaları bu faiz kazancından istifade edebilir. Yani hepsi e, bu gelirin Değişik yollarla kendilerinden çok daha fazlasını ile çıktığını e, belki fark edecek, belki fark edemeyecekler ama başlarına öyle bir rızık eksilmesi, bereketin azalması şeklinde daha dünyadayken bir ceza gelecektir. E, Kur'an-ı Kerim e, bir adam öldürme, bir içki içme, bir zina için bile kullanmadığı çok sert ifadeyi yine faiz alıp verenlerle ilgili olarak kullanır. Bu da... Allah'a karşı savaş açmaktır. Allahü Teala şöyle buyurur: Bakara suresi 279. ayet kelimeden, eğer faizden vazgeçmezseniz Allah'a ve Rasulüne karşı savaş açmış olduğunuzu bilin denilir. Evet, faizcilik yapanlar bilsinler ki bu davranışlarıyla Allah'a karşı savaşanlar zümresinden sayılıyorlar. Allah'a savaş ilan ediyorlar. Ne kadar çirkin, ne kadar edepsiz, ne kadar e, dünyevi ve uhrevi huzuru mahvedecek bir suçtur e, Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmek. Dolayısıyla faizden gelecek e, bereketin olmayacağını zaten söyledik. Zahiren paranın artması bile söz konusu olmayacaktır. Olmuş olsa bile bereket tümüyle izale edilmemiş ve gerçekten insan... Faizden dolayı kar etmiş olsa bile Allah'a ve Rasulüne savaş ilan edecek durumda olduğu bu özellik cehenneme e, gitme girecek kadar ve en büyük isyancı olarak girecek kadar insana değer midir? Faydasıyla zararı karşılaştırılınca ne olacaktır? Akıllı insan herhalde bunu her türlü çıkarından önce, Önemli bir çıkar olarak değerlendirmesi lazımdır. Yine faizle ilişkisi olan kişiler bilinsin ki bunlar bu davranışlarında devam ettikleri müddetçe Allah'ın dinini, İslam'ı, İslam'ın sistemini inkar etme durumunda olacaklardır. Kur'an 278. Bakara suresinin 278. ayetinde maal olarak şöyle buyurur. Ey iman edenler! Gerçekten mümin iseniz Allah'tan korkun. Faizden henüz almamış olup da kalanını bırakın der. Ve ayetin devamında Allah... günahda çok ısrar eden kafir ve çok günahkar kimseleri sevmez buyurur. Dolayısıyla... Faizden hala vazgeçmeyen, Allah'ın bu tehditlerine rağmen faizle ilişkilerini koparmayan kişilerin bu günahlarında ısrar etmeleri vesilesiyle Allah'ın sevmediği kafirler zümlesinden e, yazılabileceği hükmü vardır. Zaten mümin Allah'ın halal ve haramlarına, hükümlerine, ölçülerine tümüyle teslim olan insandır. Zaten bu teslimiyet olmuş olsa, kişi ne kadar faydalı bile olmuş olsa, faizle uğraşmayacaktır. Esas faydayı ve zararı Allah'ın sevgisi ve nefreti olarak değerlendirecektir. Evet, faizin haramlığını kabul etmemenin cezası olarak söylenmiştir alimlerce bu ayetin yorumu. Ee, ama e, ister inkar etmiş olsun, ister inkar etmeden Allah'ın böylesine önemli bir yasağına isyan ederek, riayet etmerek, etmeyerek Allah'ın hududuna isyan etmiş durumunda devam eder ise faiz alıp vermeye e, suçu kafir olmazsa bile Allah'ın sevgisinden tümüyle mahrum olan Allah'ın gazap ettiği azabına müstehak olacak e, sevmediği bir insan olacaktır. Evet e, söz gelimi bazı fıkıh kitapları mesela e, Hanefi fıkıh kitaplarından yazdık. E, e, niceleri e, şu ifadeyi kullanır mülteka gibi e, Molla Hüsrev mesela e, dürerde ifade eder ki faiz yiyen kimsenin şahitliği kabul edilmez e, denilir. Çünkü faiz yiyen kimse e, sadece bu suçuyla bile fasık damgası yemeye mahkum olur. Mepsutta e, Hanefi fıkıh kitabının meşhur e, 30 ciltlik e, eseridir bilirsiniz. Denilir ki faiz yemekle şöhret bulunmuş, bulmuş, yani faizle alışveriş yaptığı bilinen bir kimsenin şahitliği kabul edilmez. Ama bunun faizci olarak tanınması, böyle bilinmesi gerekir. Böyle bilinen bir kimse, faizle alışveriş yaptığı bilinen, bankayla iş yaptığı bilinen, bilinen kimsenin bu durumu fasıklıktır ve bunun, e, mahkemede e, şahitliği kabul edilmez e, diye değerlendirilmiştir. Evet e, Kur'an-ı Kerim'de faiz günahı için kullanılan bu sert ifadeler şirk dışında başka hiçbir günah için Kur'an'da kullanılmıyor. Bunun önemini e, herhalde insanlar bugün faizci düzenler içerisinde daha rahat görmeli ve bilmelidirler. Evet bunun sebebi faiz suçunun büyüklüğüdür, şumulüdür, tüm topluma verilen e, ceza ve eza yönüyledir. Faizle iştikal eden bir kimse bilsin ki 60 milyon insanın cebindeki parayı şu veya bu şekilde çalıyordur. Bankayla iş yapan ister banka vesilesiyle, bankaya verdiği e, güç vesilesiyle, ister kendisi faiz alması yönüyle alınan faizlerin e, vatandaşın aldığı bilerek veya bilmeyerek aldığı alışveriş ettiği tüm mallara sirayet ettiğinden kul hakkına hem de 70 milyon insanın kul hakkına tecavüz etmiş onların ceplerinden paraları aşırmış gibi faizle iştigal eden insan bu kadar zulme sebep olmuştur da o yüzden cezasını Allahü Teala bu şekilde çok sert vereceğini ifade eder Allah küçük suça büyük ceza büyük suça küçük ceza vermez en küçük çapta zulmetmez adaletin tüm kurallarını Allahü u Teala belirler o yüzden zerre kadar zulmetmeyen Allah faizle uğraşanlara bu kadar büyük cezayı veriyorsa suçlarının da bu kadar insanların haklarına büyük çapta el uzatmalarından dolayıdır Evet, İslam'da ceza suçun büyüklüğüyle orantılıdır. Faiz konusundaki sert ifadeler de, faizin tüm topluma zararları dokunacak, adalet ve dengeyi bozacak, İslam'daki e, orta tabakayı tümüyle mahvedecek, fakirin daha fazla fakir, zenginin daha fazla zengin ve sömürücü, rantçı hale gelmesine sebep olacak birinci etkendir faizde. O yüzden e, Kur'an, e, böylesine doğurgan anaç bir suça böylesine büyük cezalar e, vermektedir. Kur'an ve sünnette en şiddetli dille yasaklanan faiz müminler için kaçınılması gereken en önemli problemlerdendir ve e, e, maalesef namaz kılan nice insan bile e, faizi mecburiyet diye efendim başka türlü olmuyor diye e, şu veya bu gerekçeyle Bankayla iş yapabilmekte, faiz alabilmekte veya verebilmektedir. Bunların veballerinin e, Kur'an ayetlerince e, tekrar değerlendirilmesi e, mutlaka zarurettir. Evet faizin günah olduğunu bilmeyenimiz belki yok ama hatırlatmak müminlere fayda verecektir. Eğer iman hala gönüllerimizde var ve buna rağmen faizle iştikal ediyorsak, Bankalara paramızı yatırıyor veya faizle krediler alma ihtiyacı duyuyorsak bilmiş olalım ki bu işte devam etmek Allah'a ve Resulüne savaş açmak ve Allah'ın sevmeyeceği gazap edeceği bir duruma düşmektir. Ve hiçbir mümin hiçbir gerekçeyle Allah'ın ve Rasulünün kesin dille yasakladığı faizi meşru göremez, helal kabul edemez. Ne darul harp anlayışlarıyla ne başka türlü fetvalarla insan Allah'ın yasakladığını e, haram kıldığını helal, Rasulünün e, haram kıldığını helal kabul edemez. Bunun ayrıca e, kişiyi e, itikadi noktalarda sapmaya götüreceğini e, vurgulamak gerekir. O yüzden e, ucuzcu fetvalara e, meyil etmemesi, Kur'an'ın ve sünnetin e, çok sert ifadelerle yasakladığını e, mümin e, kafidir diye değerlendirmesi gerekir. Dünyada sınıf farklılıklarının ve düşmanlıkların ortaya çıkmasına zemin e, oluşturması bakımından faiz zenginle fakir arasında derin uçurumlar oluşturur ve sömürü ve zulmün tüm topluma yayılmasına en büyük çapta sebep olur. Zaten kapitalizmin İslam'a ters düşen unsurlarından en önemlilerinden bir tanesi bu faiz e, esasıdır. Kapitalizmin her türlü uygulandığı, e, rejim olarak uygulandığı ülkelerde faiz e, devlet egemenliğine, devlet garantisine alınmış. Ve e, ne kadar e, bankaya insanlar para yatırdıysa e, bunu devlet tekefül edecektir. Çünkü kapitalizm paraya dayanır, e, paranın e, sömürü aracı olmasına dayanacaktır e, ve kapitalizmin mabedi konumunda, e, tapınağı konumunda olan yerlerde ister kabul edelim, ister etmeyelim bankalardır. O yüzden olan her zaman vatandaşa olmaktadır. E, bazı sömürücü insanlar bankaların içini boşaltır, kendileri lüks içinde, rahat içinde yaşarlar ve bugüne kadar onlarca bankanın içini boşaltan hiçbir zengin kapitalist hapiste değildir. Ve son günlerdeki bankaları boşaltan insanların da e, daha e, aranıp da bulunamadığı e, komedisi veya dramı yaşanmaktadır. Peki sonra ne olmaktadır? Bankaya para yatıran herkesin parasını devlet, vatandaşa vergi yükleyerek, Vatandaşın sırtından ödemektedir. Bütün bunlar faizin belalarıdır. Ve her sene IMF'ye Dünya Bankası'na borçlar ödersiniz, ödersiniz, ödersiniz. Ama arkanıza bir de bakarsınız ki ödedikçe daha faizleri Türkiye'nin gelirlerinden çok daha yüksek rakamları oluşturur. Yavrusu anasını çok, çab çok çabuk geçer. Ana mal durur bir tarafta, faizler ödene ödene bitmez. Evet faizin ne büyük bir bela olduğunu biraz daha isterseniz detaya inerek vurgulayalım. Evet faiz ilk büyük tahribat olarak ruhi ve ahlaki değerler üzerinde yapar, paradan daha önemlidir. İnsanın ruhu maddesinden daha önemlidir manası ahlaki özellikleri. İşte faiz korkunç bir haramdır. Çünkü faiz insanda bencillik, cimrilik, katı kalplilik, duygusuzluk. Zaafları ve zor durumları sömürme, ihtiras, maddeye tapma gibi sayabileceğimiz en iğrenç duygu ve düşünceleri geliştirir. O yüzden bankacılarda hiç böyle insani özellikler olmaz. Çok rahat bir şekilde yatlarda katlarda sefa sürerler. Vatandaş onların zararlarını ödemek için habire daha fazla fakirleşmek içinde dururlar. İşte e, paraya tapınma gibi sömürü... E, insandaki sevgiyi, şefkati, yardımlaşmayla ilgili özellikleri, insana olma özelliklerini tümüyle e, silip süpüren, e, bunları da sömüren bir e, araçtır. Yine faiz, sosyal zararları yönüyle de son derece büyük olan bir ilahi yasaktır. Yani bireyleri bencil ve nefis terest kılarak, bütün insanlar arasında, toplumun bireyleri arasında, İlişkileri menfaatlere dayandırır ve böylece ahlaki çözülmelere neden olur faiz. Toplumun sabit gelirlerini ezer, korkunç bir sömürü çarkını e, döndürür faiz. Dolayısıyla faize dayanan ekonomik düzenlerde mal sadece fakirlerden faizcilere ve faizli kredi kullananlara doğru akar durur. Bu sebeple rant peşindeki azınlığı giderek zenginleştirir insanlar faiz vesilesiyle. Sabit gelirli çoğunluk da sürekli fakirleşir ve fakirlerle zenginler arasında makas giderek devamlı büyüyecektir. Dolayısıyla toplum arasındaki yardımlaşma, dayanışmanın yerini artık bankalar aldığı için böyle bir... Kişiler birbirlerinden borç bile isteyemezler. Eskiden rahatlıkla vatandaş esnafa gider, parasını kullanması için kendisi teklif ederdi. Akrabalar arasında, dostlar, arkadaşlar arasında sık sık yardımlaşma ve e, borç para alıp verme söz konusuydu. Artık Türk parasıyla kimse birbirinden borç alamadığı gibi. Borç alıp vermek de yeni gençler arasında hiç bilinmeyen bir şey olmaya, tarihi bir örf imiş gibi değerlendirilmeye başlandı. Borç isteyen kimseye herkes bankayı göstermekte ya da banka faizinin oranını ifade etmektedir. Tabii aynı teminatı kendisine verirse belki ancak borç vereceğini ima etmektedir. Bunların da zararlarını hep beraber her yönüyle çekiyoruz. Faizli ekonomik düzenlerde zarara uğrayan, ihtirasla sömürülen grup her zaman... Sabit gelirli tüketici olacaktır, halk olacaktır, köylü olacaktır, işçi olacaktır, vatandaş olacaktır. Faizli krediler kullanan menfaatperest yatırımcılar, holdingçiler, büyük tüccarlar da ödedikleri faizleri hep ürettikleri ve değiştirdikleri malların maliyetine ilave edecekler. Demin pamuk konusunda verdiğim örnekle. Dolayısıyla malın üretiminden ...perakendeci esnafa kadar bütün evrelerde faizli kredi malın fiyatını büyük oranlarda artıracaktır. Böylece tüketici büyük halk kesimi ezilir de ezilir. Devamlı zamlar olur, piyasa fiyatları artar. Enflasyon dersiniz, devalasyon dersiniz, işte markın doların, euronun artması dersiniz... ...ve giden Türk parasının değer kaybetmesi dersiniz. Aslında bunun temelinde... En büyük problem olarak faizi göstermek görmek zorundasınızdır. Fiyatları aşırı şekilde artıran faiz, alım gücünü de zayıflatarak tüketimin kısılmasına, kısılan tüketimin de üretimin azalmasına sebep olacağından, topyekün e, ekonomik düzen sarsılacak veya daha fazla atıl hale gelecektir. İşsizlik yaygınlaşacaktır. İşçi sayısı arttıkça da işçi ücretleri düşecektir. Sömürü daha fazla artacaktır. Alın terine değer verilmeyecek. Dolayısıyla emeği istismar eden sosyalist rejimler kendilerine yeni ideolojik kapılar açacaktır. Ve insanların ahlakı giderek daha fazla düşecek. İnançları daha fazla azalacaktır. Bu da tümüyle giderek Sosyal felaketlere, sosyal sefaletlere sebep olacaktır. Neticede ortaya çıkacak huzursuzluk, anarşi ve fesat tüm toplumu boğan bir fitneye dönüşecektir. Tabii helal haram e, lokmaya karıştığı için boğazdan e, geçenlerin e, bilerek veya bilmeyerek nice haramlara da sirayet ettiği için insanların inancı, takvası, e, şuur düzeyi giderek azalacak ahlaki problemler giderecek artacaktır Rabbimiz Kur'an'da bu gerçeği şöyle açıklar Allah faizi mahveder e, zekat ve e, sadakaları da artırır der bakara 276'da dolayısıyla faizin mahvetmesi faizi insanların da mahvolması demektir sadece kendilerinin mahvolmasıyla e, kalmazlar e, içinde bulundukları toplumu da mahvederler faizci anlayıştaki insanlar ve onların ...her türlü imkanını sunan yöneticiler. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için... Evet, sayın dinleyicilerim. Allah'ın faizden gelen geliri mahvettiği ile ilgili ayetin malini vermiştim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de faizin iktisadi olarak kişiyi kalkındırmadığını, fakirleştirdiğini ifade eden bir hadisinde geliri pek çok da olsa faizle kazanılan her türlü mal, Faizcinin sonuçta fakirliğe düşmesinden insanları kurtaramaz buyuruyor Kütüb site hadisi e, bu Dolayısıyla e, bazı insanlar herhalde e, tam anlayamayabilir bir iki örnek vermeye çalışayım e, faizcilerin rantçıların çok zengin yaşadığını e, hiç de fakirleşmediğini e, insanları sömürdüklerini dünyada en azından e, çokça zengin olduklarını değerlendirebilir e, bunu belki e, biraz açıklamakta fayda var. E, zenginlik demek e, çokça e, bankada sıfırları olan rakamların bulunması demek midir? Kendisine hayrı faydası bulunmayan, fabrikalarının olması, e, binalarının bulunması, şu kadar e, ortaklarının e, olması mı demektir? Kişinin istifade ettiği, başta manevi, Nimetler olmak üzere imandan huzura kadar gönül e, rahatlığından bereket dediğimiz unsurlara kadar ağız tadı gönül şenliği dediğimiz hususlara kadar zenginlik nerededir Allah aşkına? Sözgelimi Amerika e, kapitalizmin en e, ileri gelen ülkesidir. Kapitalistlerin asrı saadetidir. Sözgelimi Onların büyük rüyasıdır Amerikan hayatı. Ama bütün dünyayı sömürdüğü yetmiyor. Faiz ve kapitalizmin en çirkin kurallarıyla yaşadığı yetmiyor gibi. Yani kızıl derileri soyup soğana çevirdiği Afrika'nın yeraltı ve yerüstü insani ve ee, ...insan e, zenginliğini tümüyle tarumar ettiği... ...köleleştirdiği yetmiyor gibi... E, ...ki doymamaktadır, fakirdir gerçekten... ...Ira'ya muhtaç olmuştur... ...niye geldi Ira'ya Amerika diye sorarsanız... ...cevabını ben konuyla ilgili vereyim... ...fakirlikten yetmiyor kazandıkları... ...yetmiyor Amerika'nın Amerika'ya ait gelirleri... ...doymuyor, aç insanlar... Karnının açlığını insan kolay giderebilir de gözünün açlığını kolay kolay gideremezsiniz. İşte bankerlerin esas fakirliği buradadır. Bugün bankaların içini boşaltanlar ya da faiz belasıyla insanları daha fazla sömürüp kendi çıkarlarını düşünenler, 60-70 milyonun hakkını yiyen insanlar, Gerçekten acınacak derecede zavallı insanlardır. Fakirdirler. Her yönüyle hem gönül yönüyle hem de yaşayış yönüyle fakirdirler. De, tabii bir elektrik santralı daha almaları gerekir. Bir başka bankaya daha ihtiyaçları olacaktır. Bir başka bir yatırım e, oluşturacaktır. O yüzden hayatları hep borç harç içinde geçerler. Hatırlar mısınız? Türkiye'nin en sayılı en zengini sayılabilecek insan ekonomik krizler olduğu yani daha bir iki sene önce ciddi enflasyonlar olduğu zaman öyle bir vah vah vah vah diyordu ki ben onun haline vah vah demek durumunda oluyordum. Zavallı acıdım o kadar gönülden derinden vah vah diyordu ki biliyorsunuz kimin olduğunu Gerçekten fakirdi. Gerçekten o e, gönülden vahvahlar çekiyordu. Hayatı zaten hep borç harç içinde geçiyor. E, hep yatırım yapması lazım. Yatırım içinde daha fazla e, borç, daha fazla kredi, daha fazla e, paraya ihtiyaç olacak. Ve hayatları böylesine. Öncelikle iman ve ahlak, gönül fakirliği, sonra da e, doymayan gözünü doyurmak için, e, fabrikalar üzerine fabrikalar yaptırmak bankalardaki hesaplarını artırmak ihtiyacı içerisinde ve söyleyeyim şunu ki inanın onların çoğunun yiyebildiği istifade ettiği para ortalama bir fakirin yiyebildiği kadar bile değil bazen Allah onları yedirtmiyor paralarını yenilmeyecek derecede gözlerinde büyük görüyor para onları kullanıyor bazen de şeker hastalığı gibi Allah hastalıklar veriyor Tatlı yiyecek, canı istiyor, çekiyor, doktoru müsaade etmiyor. Vücudundaki herhangi bir organ, hayır yiyemezsin diyor. Senin rızkın değil o diyor. Sen fakirsin diyor. Yani düşünün öyle zenginlerin e, iki tane baklavayı bile ağzına koyacak kadar e, paralarının olmadığını, paralarının yetmediğini ama trilyonlarının e, olduğunu hesaba katın ve her şeyden önce de Allah'a e, uzak olduklarından her yönüyle fakir. İnsanlar olduğunu Bu fakirlikte de faizin Büyük çapta rolü olduğunu hatırlayıverelim Evet faiz yine ekonomik hayat için zaruri olduğu ifade edilir hep kapitalistlerce e, onların e, okuttuğu e, işte işletme yönetim bilimleri e, iktisat fakülteleri vesairelerde faizin e, ekonomi için zaruret olduğu vurgulanır. Onsuz olmaz vatandaş bile aslında namaz kılan insanlar bile e, yani bankasız faizsiz e, ekonominin olmayacağını düşünür e, çünkü o e, midesiyle düşünmektedir. Kalbiyle, kafasıyla değil. Ee, ama e, bilmesi lazım ki toplum kalkınmasının önünde en büyük engel faizdir. Çünkü ekonominin emeksiz, rizikosuz, büyük kazançlar, aşırı çıkarlar ve ihtiras üzerine kurulması e, sadece rant ekonomisine, faiz ekonomisine dönüşmesi büyük kitlenin aleyhine rantın büyümesine sebep olacaktır. Kur'an'ın yasakladığı, Paranın sadece belirli insanlar elinde dület veya devlet olmasın dediği şey gerçekleşecek ve sadece bazılarının elinde birkaç zenginin ceplerinde dolaşan para olacaktır. O zaman ne olacaktır? Bütün ülke fakirleşecek, bütün insanlar zarara ve ziyana girecektir. Ekonomi tümüyle problemli hale gelecektir. O yüzden gerçek... Toplum kalkınması için zaruri olan şey ucuz sermaye sağlanmasıdır ve ancak 3-5 senede üretime geçebilecek büyük ve ciddi yatırımlara rağbet olunmasıdır. Bunlara ise faiz her şeyden önce engeldir. Faize dayanan ekonomik düzenlerde bankacılar kendi paraları yanı sıra toplum kalkınması için gerekli olan paranın da çok önemli bir bölümünü yani halk tasarruflarına da Onların yaptıkları katkıları da sürekli reklamlar yoluyla sahip olurlar. Kendi ceplerine transfer etmenin yollarını bulurlar. Böylece yalnız kendi paralarının faizini değil aslında kendi paralarının kat kat fazlası olan halkın tasarruflarının da faizlerini yine 3-5 rantçı, sömürücü, zengin ceplerine geçirir. Sermayeye hakim olan gözü dönmüş bu modern faizci para babaları... Sömürücü insanlar, e, rantçılar düşük bir yüzde ile aldıkları paraları büyük yüzdelerle devrederler. Hep büyük karlar gözetirler. Paranın parayı çektiği büyük rantı hep devşirmeye çalışırlar. Düzen de e, İslam'ın istediği şekilde olmayınca e, sadece vatandaş 3-5 zenginin daha fazla zenginleşmesi için hadire alın terini onlara veriyor bilinçsiz olsa da seferber eder. Evet. Her yıl büyük faizler ödeyen yatırımcı toplum kesimi de kazancı çok olsa da çoğu kez toplum için zaruri olmayan üretime yönelirler. Çünkü e, onların e, yönlendirilmesi e, ancak o şekilde olacak. Paraları ancak ona yetecektir. Böylece de ciddi yatırımlar ertelenir. Toplumun muhtaç olduğu atılımlar yapılmaz. Bütün bunların sebebi aslında e, tek maddeyle faizdir denilebilir. Kısaca değinmeye çalıştığımız işte bu ruhi, ahlaki, iktisadi bütün e, toplumsal zararları sebebiyle Allah bize faizi haram kılmıştır. Peygamberimiz de faizle ilgili her çeşit işi ve işlemi yasaklanmış, yasaklamıştır. Söz gelimi biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece faiz yeni değil, faiz yeni de, yedireni de, faiz aklını yazan, sekreterlik yapan yazanı da, katibi de, bu işlerle ilgili yardımlaşan insanları da, bunlara şahitlik yapanı da, Allah Resulü lanetlemiştir. Çok az ağzından lanet çıkan peygamber faizle ilgili en küçük yardımı birbirine yapan kimselere Allah bunlara lanet etsin buyurmuştur. Buhari başta olmak üzere, Müslim başta olmak üzere hemen bütün hadis kitaplarında bu faizle ilgili e, on sınıfın lanetlendiği ile ilgili hadisleri bulabilirsiniz. Evet şurası çok iyi bilinmelidir ki faiz ilkelliğin. Eski cahiliye anlayışının bir delilidir. Aşağılığın, gericiliğin belirtisidir. Yani modern ekonominin getirdiği bir şey değil bu. Ebu Cehil zamanlarında da vardı. Karun zamanlarında da vardı. Yahudinin bulunduğu her toplumda da vardı. E, dolayısıyla e, İslam'ın bulunmadığı her türlü ilkel cahiliye düzeninde e, ribacılar, faizciler, tefeciler her türlü yolla faizi tutabildi. E, Toplumun kanını emecek şekilde kullanıyorlardı. O yüzden faizcilik çok ilkelliktir. Cahiliyenin en eski e, e, pisliğinden biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden veda Hatçında, cahiliye döneminde yürürlükte olan faizin bütün çeşitlerini ayağımın altına aldım diyerek ayağının altına almış ve onu yasaklamış toplumdan kaldırmıştır. Veda Haccı'nda bütün dünyaya ilan edilen İslami prensiplerden bir tanesi de bu faizin peygamber ayağının altında ezilerek, bu şekilde ifade edilerek yasaklanması, yasaklığının bütün dünyaya duyurulması şeklinde olmuştur. İslam olmadan bir toplum manen gelişemez. Maddi yoldan da adaletli bir servet dağılımına kesinlikle ulaşamaz Müslüman için bir iman şeklinde e, bunu böyle kabul ederiz. Gelişemeyen bir toplumda faizi kaldıracak bir güç kendisinde bulamaz. Faizin mahkumu olur. Ahlaken yükselememiş, yardımlaşma duygularıyla bezenememiş, bir bütün olarak kalkınma şuuruna varamamış, sömürmeyi lanetleyememiş insanlar da tabii ki faize karşı çıkamayacaklar. Battıkça faizden e, medet umacak faizle e, batmaları artacaktır. Evet, çok büyük bir sömürü düzeni olan toplumu kamplara bölen, sermayeyle emeği de birbirine düşman kıldığı için sosyalizm ve komünizmin e, hortlamasına sebep olan e, ve hepsinin materyalizmle birlikte e, ana kaynağı faize karşı çıkılmamasıdır veya e, faize karşı çıkılıyor gösterilerek ...değişik zulümleri ortaya koymasıdır. E, bundan da önemlisi ona karşı çıkabilecek kadroların... E, ...faizden etkilenerek, faizden çıkar sağlamalarıdır. İslam her türlü mekanizmanın e, sömürü çarklarının faiz üzerinde kurulu olmasını kesinlikle reddeder. Milyonlardan toplanan paraların bir avuç faizcinin cebine, kasasına... Yönetimine terk edilmesini İslam kesinlikle onaylamaz. Mutlu ve putlu azınlığın refahi için toplumun büyük kesiminin kan ve terinin içilmesini İslam elbette yasaklar. İslam fıtratı ile çatışan faiz olmaksızın adil bir düzeni elbette kurar, kurabilir. Faizin yerini kazanç Ümidine, şahıs ve devlet adaletine, zekatlı, karzahesenli, şirketli, sağlıklı bir ekonomiye e, İslam'ın yönlendirmesiyle bırakıldığı zaman, işte o zaman esas tasarruflar toplanabilir, insanların bereketleri... E, e, toplumun menfaatine yönelik toplumun da bereketli bir hayatına e, yol açabilir. Ama bunu kapitalizmin e, olmayan merhametine, faizlerde hiç bulunmayan insafına toplumu terk ettiğiniz zaman ne yardımlaşma olacaktır, ne borç verilecektir, ne fakirin, işçinin aldığı maaşın yetip yetmediği onları ilgilendirecektir. Evet faizi savunanlar bu sömürü düzenini ayakta tutmak için gayret gösterenler. Faize ve ekonomik zulme karşı çıkanlar kadar e, adaleti e, kesinlikle gündeme getiremeyeceklerdir. Ve e, bütün bunlar e, insanlara her yönüyle yük olmaktan, kambur olmaktan çıkmayacaktır. E, faiz aslında bir kan nehridir. Buraya giren kanlanır, kan kokar. Kan da dinimize göre pistir, necasettir. Faizli kredi alınmazsa, Müslüman güçlü olamaz, Müslüman tüccar faiz almadan başarılı olamaz, zenginleşemez anlayış aslında tümüyle kapitalistlerin bize sunduğu dine de imana da zarar verecek bir virüstür. Doğru olan Müslümanlar birleşirse, Müslümanlar şirketleşirse, Müslümanlar faizden kaçıp birbirlerine karzı hasen, karşılıksız borç, yardım Esaslarını ortaya koyu, koyarsa güçlenir, zenginleşir. Allah bunun bereketini de verecektir. Hem de kapitalizmin dayattığı tüketim e, anlayışı, ha tüket, ha üret anlayışı yerini e, ihtiyaca e, sevk edeceği için, e, en güzel kanaati de Müslümanlar e, ortaya koyabileceği için, faizsiz bir şekilde Müslümanlar gerçekten dünya ekonomisini tutarlar. E, düzeltebilecek yegane alternatiftir ama Müslümanlara böyle bir hak böyle bir imkan böyle bir fırsat verilmediği için ve Müslümanlar faizci düzenlerde tümüyle ezildiği için faizin haramlığını yasaklığını e, camideki imam efendimiz bile kolay kolay anlatamadığı e, yazılı e, diyanet hutbelerinde faizin yasaklığı gibi bir maddenin bulunmadığı için insanlar habire faiz belasında e, ...kendilerini daha batmış oluyorlar. Ama onda ısrar edenin... ...cehennemlik olduğunu... ...onda ısrar edenin Allah ve ile savaş ilan ettiğini... ...Kuran'ı okumayan Müslüman... ...belki kolay kolay duymuş olmuyor. İslam yalnız ahiret nizamı değildir Müslümanlar. O yüzden faize getirdiği... ...dünyevi cezalar da büyüktür. İslam hukuku, faizi helal gören kişiyi... ...İslam dairesinin dışına çıkmış... ...bir mürtet kabul eder. Belki idamlık bir suç kabul etmiş olur e, faizsiz olmaz diyen bir insan İslam e, ahkamı karşısında mürtet kimseler de müminlere varis olamazlar e, onlar miras bırakamazlar nikahları düşer müminlerle evlenemezler e, faizin problemlerini birkaç cümleyle e, özetleyip e, vakti e, İktisatlı kullanmaya çalışayım. Ülkenin niye kalkınamadığı, maddi yönden batı ülkelerinin çok gerisinde kaldığını faiz örneğiyle daha iyi anlaş, e, anlatabiliriz. 1993 ila 2002 yıl arasındaki son 9 yılda Türkiye Cumhuriyeti tam 211.4 milyar dolar faiz ödedi. 9 yılda faize ayrılan 211 milyar dolar Yatırıma yöneltilebilseydi kişi başına milli gelir 2003 yılında 2857 dolar yerine 3922 doları bulacaktı. 2003 yılında ödenecek faiz tutarı yani bu yıl tam 40 milyar doları bulmaktadır. 40 milyar dolar bir başka deyişle bir saniyede 1078 dolar faiz parasına gidiyor. Tekrar edeyim bir saniyede her saniye Türkiye'de faize Ayrılan para 1078 dolar faize gidiyor. Ayda 2 milyar 280, 833 dolar, 2 milyar 833 milyon dolar, günde 93 milyon 151 bin dolar, saniyede 1078 Amerikan doları halkın fakir fukaranın cebinden çıkıp faize ayrılıyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2003 yılında ödeyeceği borç faizi ödemeleriyle neler yapılır bilir misiniz? İstanbul Boğazı'na 142 adet Boğaz Köprüsü cinsinden köprü yapılabilir. Tam 142 adet. Sadece bu sene verilecek faize ayrılan para ile. 87 adet e, GAP projesinde Atatürk Barajı gibi baraj inşa edilebilir. 2.200.000 tane sosyal konut inşa edilebilir. Ya da 5585 kilometre otoyol yapılabilir. Daha sayabiliriz bunlarla ilgili şeyleri. Söz gelimi sadece bu yıl faize ayrılan parayla e, tanesi 140 milyon dolardan 261 tane üniversite kurmak mümkündür. İzmir Limanı gibi 39 tane limon yap, liman yaptırmak mümkündür. Değeri 40 milyon dolardan 977 tane çimento fabrikası yapmak mümkündür. Sadece bu yıl verilecek faiz ile yapılacak şeyler. Halkın dertlerine derman olması gereken devlet halkın cebine elini uzatıyor. Bulduğunu alıyor, bulamadığını borçlandırıyor ve aldıklarını faizcilere sunuyor. Dolayısıyla Müslümanlar kime, kimi başlarına getirirse getirsin faizci düzen başta olduğu müddetçe ellerini ceplerinden e, yöneticilerin ve bankacılarının e, bıraktırmaları mümkün olmayacaktır. Evet 93 yılında toplam yatırımların dörtte biri kadar iç ve dış borç faiz ödemeleri söz konusudur. Halktan alarak devletin ödediği ve ödemek zorunda olduğu faize ayrılan bu paralarla neler yapılmaz biliyorsunuz. Bunun yanında devletin elektrik, su, doğalgaz, telefon, SSK primi, vergi borçlarına uyguladığı gecikme faizleri olanlarının Enflasyon oranlarının çok üzerinde olduğunu da hatırlatmak gerekir. Söz gelimi 97 ile 2002 yıllar arasındaki son 6 yılda enflasyonun toplam %346 artmasına karşılık devlet vatandaşına gecikme faizi diye %929 faiz almaktadır. Yani en az 3 misli. E, enflasyondan fazla devlet gecikme borcu adı altında faiz tahsil etmektedir e, hepiniz bilirsiniz verginizi veya işte elektrik veya telefon paranızı 3-5 gün geciktirdiğiniz hele kredi kartları o, o ayrı bir alemdir e, tabi bunları üzülmek acınmak yerine e, insan kredi kartı almasın bankalarla iş yapmasın e, deyi verelim kökten halledelim Evet kredi kartı konusunda kısaca bir örnek vereyim bankalardan kredi alarak faizle borçlanan çiftçilerin durumu daha bir acayip ama kredi kartı kullanan insan sayısının gazetede okudum tam 16 milyon olduğu belirtiliyor. 16 milyon insan Türkiye'de kredi kartı kullanıyor. Ta zaten bunların 16 milyonu eşleri veya çocukları olduğunu düşünün. Türkiye'de kredi kartı kullanmayan insanların artık parmakla gösterilecek sayıda olduğunu, belki bu... Konuşmayı yaparken kim bilir yüzlerce insanın kredi kartı almaya hazırlandığını, düşündüğünü, kararlaştırdığını e, daha hesaba katmak. Bu sayının her geçen gün arttığını bilmek lazım. Kredi kartları temerrüt faizinin yüzde beş yüzlerde e, o civarlarda olduğunu, kartla borçlanan kişinin kısa zaman sonra borcunun beş katına yükseldiğini, kimisi ödemeyi uzattıkça borcun daha katlanarak e, evini Eşyasını, arabasını satarak bile e, kredi kartı faizlerini, borçlarını ödeyemediğini e, biliyoruz. Bunlara acımaktan öte, bunlara çözümü köklü olarak sunuyoruz. E, her türlü faizi e, ayaklarının altına alsınlar, çiğnesinler. E, en küçük çapta faizle ilgili işlere bulaşmasınlar. Müslümanlar bırakın bankayla iş yapmayı, finans kurumlarıyla bile mecbur olmadıkları müddetçe, e, ilişkiye girmesinler her konuda helal lokmayı kendilerine ve çocuklarına yedirmeyi temel prensip edinsinler Allah'a ve Resulüyle e, Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış kadar çirkin bir suçu e, hemen e, şu anda tövbe ettim ya Rabbi desin ve e, bunun kefaretinin de e, İslam'ın zekat, karzı hasen, yardımlaşma gibi ekonomik konularda tümüyle Kur'an'i esasları ikame etmek e, yönüyle olduğunu bilsin ve e, ne kadar faizden yararlandıysa o kadar Müslümanlara borçlu olduğunu e, değerlendirsin ve buna rağmen hayat boyu tevbe etsin ki inşallah Allah onun günahını e, affedeceğini e, ümit edelim. Evet sayın dinleyicilerim, e, vaktimizin el verdiği dilimin döndüğü kadar İslam iktisadının faizle alakalı bazı problemlerine temas etmeye çalıştım. E, Rabbimiz cümlemizi e, faizden tümüyle kaçan, e, helal lokma peşinde e, koşan e, ve bu konuda e, hassasiyetinin e, bir Müslüman takva sahibi insanın olabileceği en yükseğe doğru e, artıran, şuurlu e, Hayırlı, güzel insanlardan, salih insanlardan eylesin duasıyla noktalıyorum. Hepinize hayırlar diliyorum. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Kur'an kavramları hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan.